Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və sədətə və sələm ələ Resulina Muhammedin və ələ əlihə və sahbihə Bu haftada kadar konusuna devam ediyoruz. Geçen hafta Önce Konunun kavramsal Çerçevesini çıkardık. Etimolojik olarak Kader sözcüğü, Takdir sözcüğü Kur'an'da Ayrıca ne anlamlarda kullanılıyor? Bilhassa da kader ve insan fiilleri, takdir-i ilahi ve insan özgürlüğü bağlamında insan fiillerinin kaderle ilişkisini Kur'an üzerinden irdelemiştik. Hatta böyle birkaç örneği de biraz fazla irdeledik. Oraya bir mercek tuttuk, orada biraz bekledik. Bu hafta da inşallah hadisler üzerinden konuya bakacağımızı Ondan sonra e, kader, kaza inancını toparlayıp günümüzde bazı itirazları vaktimiz kalırsa değerlendireceğimizi düşünüyorum, planlıyorum. Şimdi hadislere baktığımız zaman kaderle ilgili çok meşhur, sahih birkaç hadis dikkatimizi çekiyor. E, bunların başında İbni Mesud'dan gelen bir rivayet var. Efendimiz'den nakille İbn-i Mesud anlatıyor. Kişinin anne karnındaki sürecini anlatan bir rivayet. Çok bilinen, meşhur bir rivayettir. Ee, o rivayette sizden birinin yaratılışı diye başlıyor. Anne karnında 40 gece beklediğimizi, işte orada kan pıhtısına dönüştüğümüzü, ondan sonra bir çiğnem ete dönüştüğümüzü ardından da Allah'ın 4 şeyi yazmak üzere melek görevlendirdiğini hadis-i şerif bize anlatıyor melek Allah'ın verdiği görevle anne karnındaki o Celine yavruya şu dört şeyi yazıyor bizim işte alın yazısı dediğimiz şey Temelde buraya dayanıyor. ne o? Ecelini, amelini, Şekavet ve saadetini. Bazı rivayetlerde rızkı var, Amel yerine. Yani, Ömür, Kaç yıllık ömrü var, Ne zaman vefat edecek, Kaç yaşında vefat edecek, Ecelini, Orada yazıyorlar. Ondan sonra, İşi, hali, durumu nasıl olacak? Dediğim gibi başka varyantlarında rızkı var. Kazancı, fakir, zengin bunlar orada yazılıyor. Bir de şakî mi olacak yoksa saîd mi olacak? Bedbaht birimi mi olacak yoksa bahtiyar biri mi olacak? Kelime anlamı budur. Yani Allah'a mutî biri mi olacak yoksa isyankar birimi mi olacak? Salih mi olacak, fasık mı olacak? O da orada yazılıyor. Hadisin devamında Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi diyor siz şimdi dışarıdan bakarsınız diyor. O yazı diyor göremezsiniz onu. Kişinin kendisi de onu bilemez. Çok derinlerde o yazıda belirtilen gerçeklik o insanın gerçeğidir aslında. Kader bizim gerçeğimiz. Dışarıdan bize dayatılan bir şey değil. Çok derinlerden biz O gerçekliği kendimiz adeta ipek böceği gibi, koza örer gibi öreriz. Ama onu biz de fark edemeyiz, çevremiz de fark edemez. Hatta diyor, bunu böyle en uç örneğiyle Efendimiz bize açıklıyor. Kişi diyor, salih, cennetlik bir insan gibi yaşar diyor. Ta ki diyor, ömrünün neredeyse artık son demleri cennetli arasında şöyle bir kulaç mesafe kalır diyor. Ve o yazgı ki arka planda bizim kendimizin derinlerde ördüğümüz kendi gerçekliğimiz devreye girer. Önüne çıkar ve son anda bu adam cehennemlik birinin işini işler, cehennemlik biri gibi davranır, cehennemi hak edecek bir şey yapar ve... O yazgıdaki bizim gerçekliğimiz böylece tecelli etmiş, ortaya çıkmış olur. Bizim dışarıdan ahir ömrüne kadar cennetlik sandığımız adam, meğer melekler o adamın gerçekliğini cehennemlik diye yazmışmış. Biz onu bilmiyormuşuz ama adamın ahir ömründe belirttiğim gibi kendi elleriyle, Duygularıyla, düşünceleriyle, tavır ve tutumuyla derinden derinden şuur altı dedikleri yerden o ölmüş olduğu o ağ bir gün onu öyle bir kuşatır ki o bir gün dışa vurur. Ve cehennemlik birinin amelini işler de kader gerçeği orada dışa vurmuş olur. Aynısı cehennemlik zannettiğimiz, fasık, şakî zannettiğimiz bir adam için de söz konusudur. Ahir ömrüne kadar bu şekilde devam eder. Onun da içeride böyle biriken, örgüleşen bir iyilik vardır. Cennetlik bir öz taşıyordur. Ki o onun melekler tarafından daha anne karnındayken yazılmış gerçeğidir. O bir gün ne yapar? Dışa vurur. Bu insan cennetlik birinin amelini yapar. Kendisini cennete layık kılacak bir tutum tavırla kurtulur. Dolayısıyla son ana kadar kendinizden emin olmayın demiş oluyor Efendimiz. Hadis-i şerif bu şekilde tamamlanıyor. Sayı hadis yani Buhari'de ve Müslim'de birçok hadis mecmuasında İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan nakledilen bir rivayettir. Efendimizin buna benzer başka hadisleri de var. Yani yazgıyı çok baskın biçimde vurgulayan ve dışarıdan bakıldığında iyi ya da kötü görünen insanların yazgıdaki halinin asıl belirleyici olduğunu bize anlatan rivayetler vardır bu rivayetler ilk bakışta şöyle bir soruyu tetikler e demek ki alın yazısı bu adamın yapacağı bir şey yok sen ahir ömrüne kadar iyilik yapacaksın cennet hayatı yaşayacaksın. Ahir ömründe ne olacak? Yazgın önüne çıkacak. Rivayetlerde böyle önüne çıkar şeklinde metaforlar da var. Yazı önüne çıkmaz adamın. Yazı öyle bir maddi cismi bir şey değil. Bir metafor. Ondan sonra bir anda tepetaklak olacaksın. Gayya kuyusuna yuvarlanacaksın. E bu adam ne yapsın yani? Akhir ömrüne kadar kendini tutmuş bir adam akıbet bu mu olmalıydı? Bunu mu hak etti? Şeklinde Şeytan öyle bir mevzilenir ki buraya, oradan yaylım ateşine tutar. Gel kendini koruyabiliyorsan koru. Öyle değil işte arkadaşlar. Bizim çok temel prensibimiz, lil Allah asla kimseye, değil insana, hiçbir canlıya, küçük, büyük, hiçbir varlığa Allah zulmetmez, haksızlık etmez. Hak edilmemiş bir cezayı kimseye Allah vermez. Mutlaka orada önce ne vardır? Bir hak etmiştik vardır. Burada aslında belirleyen kimiz? Kim? Biziz belirleyen. Allah da bizim o tercihimizi, seçimimizi, kararımızı biliyor. Ve bu bilgisini Allah yazıya döküyor. Melek de bu yazıyı geliyor. Anne karnında adeta herkesin boynunu asılmış yafta gibi oraya asıyor. Sen busun diyor. Bunu anlamak çok kolay değil tabi ki. Ama e, bunun ilmi ilahinin bir tecellisi olduğunu burada özellikle ifade edelim ki biraz daha oraya e, yoğunlaşacağım, oraya geleceğim. Evet bir başka hadis. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sırtından zerreler halinde onun neslini, kıyamete kadar gelecek, yaşayacak bütün insanoğlunu zerrecikler halinde çıkarttığını ve onlardan bir kısmını La teşbih ve la temsil. Sağ eliyle aldığını ve bunlar cennetliktir. Bir kısmını da sol eliyle ravi parantezi ki Allah'ın her iki eli de sağdır. Berekettir, rahmettir, uğurdur diyor. Bunların da cehennemlik olduğunu Efendimiz bu şekilde ifade ediyor. Oradan bir sahabi soruyor. Ya Resulallah öyleyse amel nerede Yani Biz hiç daha dünyaya gelmeden Adem'in sırtından Biz çıkartılıyoruz Bizim haberimiz yok bundan Ve orada Allah Şunlar cennetlik Bunlar cehennemlik Diyerek Böyle Ayırıyor insanlar ikiye İyiler ve kötüler Şeklinde O zaman bizim amel etmemize gerek yok ya da bizim yapacağımız amelin bir manası yok. Yani diyelim ki biz cennetliklerden yazıldık biz burada bulunan insanlar bizim amel etmemize gerek yok. Yahut tam aksi cehennemliklerden yazıldık Allah saklasın o zaman yine amel etmemize gerek yok yani amelin önceden belirlenmiş amelin. Ve benim amelime bağlı olmayan bir şey söz konusuysa Burada bizim amelimizin, çalışmamızın, çabalamamızın hiçbir kıymeti yok mu diye O sahabi soruyor Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı Yok amel edin siz diyor İşte İ'melu fakullun muyassarun lima hulikaleh çok meşhur bir rivayettir. Kaynaklarda çok geçer. Siz çalışmaya bakın. Çabayı elden bırakmayın. Herkes yaratıldığı şey ne ise o ona kolay kılınmıştır. Yani herkes belli bir yaratılış efendim şeyine göre mizacı vardır. O mizaca uygun biçimde de amel yapar. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi orada susuyor ve onlar da demek ki amelimizin bir manası var. Yani cennetlik olan kişi zaten cennetlik amel yapacaktır. O cennetlik olduğunu bilse de, bilmese de o adamın zaten mizacı kendisine kolay kılınan şey onu zaten cennetlik amele götürecektir. Cehennemlik olan kişi de o zaten cehennemlik olduğunu bilse de bilmese de cehennemlik amel işleyecektir. Peki şimdi soru şu bu insanlar cennetlik amel işleyen cennetlik amelini cehennemlik amel işleyen cehennemlik amelini sadece Allah orada görüyorlar. Bunlar cennetliktir dediği için mi işliyor? Diğerleri de bunlar cehennemliktir dediği için mi cehennemlik aneller işliyor? Yoksa bunu kendi iradeleriyle mi işliyorlar? Yani burada kendilerinin özgür bir seçimi var mı, yok mu sorusu gündeme geliyor. İşte burası dediğim gibi aynı az evvelki olduğu gibi dışarıdan şöyle kabaca bakıldığında hele hele böyle biraz Efendim şeytanın ajitasyonuna böyle kapıyı aralarsak çok böyle mümmit bir arazi burası. Buradan şeytan binbir şüphe tohumunu ekebilir. Hemen insan şöyle diyebilir. Demek ki Allah orada rastgele sağ kabzasıyla aldıklarını aldığını cennetlik dedi. Rastgele sol kabzasıyla aldığını cehennemlik dedi. Artık cennetlik ve cehennemlik olmayı belirleyen şey sadece ve sadece oradaki taksimdir. Bizim efendim tavrımız, amelimiz, seçimimiz, kararımız değildir diyebilir. insan bu düşünceye saplanabilir. Ama durum öyle değil arkadaşlar. Çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin hadiste açıkça ifade edilmese bile orada Allah Azze ve Celle'nin sağ kabzasıyla aldığı kişilerin cennetlik olarak bildiği kişiler olduğunu düşünüyoruz. Sol kabzasıyla aldığı kişilerin de cehennemlik olduğunu bildiği kişiler olacağını bildiği kişiler olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü orada Allah Azze ve Celle bir fiil yapıyor. Bir fiil değil mi bu? Sağ kabzasıyla bir grubu alıyor, sol kabzasıyla bir başka grubu alıyor bir fiil. Fiilden önce mutlaka ne vardır? Bir ilim vardır. Yani Allah azze ve cel kimin cehennemlik, kimin cennetlik olacağına sonradan öğrenmiş, bilmiş değildir. Bunu hep biliyordur. Bilmiyordu, sonradan biliyordu demek. Doğru olmaz. Bu bakımdan bu fiilden önce mutlaka bir bilgi vardır. Allah o bilgiye göre, kendi bilgisine göre oradan Cennetlik olacağını bildiği kimseleri sağ kabzasına almıştır. Cehennemlik olacağını bildiği kimseleri de sol kabzasına almıştır. Az evvelki açıklamama ve bu açıklamaya zeil olarak şunu eklemek gerekiyor. Sizin de aklınıza gelmiştir. Peki Allah Azze ve Celle'nin bu bilgisi o nereye dayanıyor? Bütün her şeyi hocam aldınız ilme bağladınız. İlmi nereye bağlıyorsunuz? İlim nereye bağlıdır arkadaşlar? İlim maluma bağlıdır. Elim maluma tabidir diye efendim bir kural da vardır. Bir şeyi bilmek ne demek? Bilgi bir şeyi inşa eden bir özellik değildir. Bir şeye dair onu vasfeden, yansıtan, hikaye eden, aktaran bir vasıftır. Bir gerçeklik vardır. Siz o gerçekliği bir şekilde değiştirmeye kalkarsınız. Yeniden şekillendirirsiniz. Bunun adı bilgi değil. Bunun adı nedir? İnşadır mesela. Tebdildir. Yaratmaktır. Bozmaktır. bunlara fiil Ama o şeyin ne olduğuna, özüne dair, gerçekliğine dair sizdeki bilgi tamamen ona bağlı bir bilgidir. O neyse onun aynısı sizin zihninizde varsa bunun adı bilgidir. Onun aynısı sizin zihninizde yoksa, biraz farklıysa o zaman siz gerçeği yakalamış olmazsınız. Bilginiz gerçeği yansıtmaz. O bilgi biraz doğru, biraz yanlış bilgi olur. Yani cehil olur. Allah bundan münezzehtir. Allah Azze ve Celle demek ki, baştan kimin cehennemlik, kimin cennetlik olacağını biliyor ve o bilgisi Gerçekte cehennemlik olacak, cehennemlik olmayı seçen, seçecek olan kimselerin Efendim kararıyla gerçekleşecek olan bir duruma taahhülük ediyor. Bilgiye de bağlı olarak Allah Azze ve Celle o kimseleri sağ eliyle kabzediyor, diğerlerini sol eliyle kabzediyor. Ve onların cennetlik, bunların da cehennemlik olduğunu bu şekilde ilan ediyor. Ortaya koyuyor. Bu rivayetlerin anlattığı bu. Şimdi e, Bunlar biraz sıktı bu rivayetler değil mi? Böyle zorladı. Rahatlatayım ben sizi. Hz Ömer Radiyallahu an Emirul Mu'mininken Şam'da ordular var. Artık orduları teftiş için bir meseleyi belki orada müzakere etmek için bilmiyoruz. Şam'a doğru gidiyor. Sahabenin ileri gelenleri, ordu komutanları oradalar. Oraya vardın da Hazreti Ömer, bakıyorlar ki Şam'da veba hastalığı var, salgın. Ortalığı kırmış, dökmüş. Orada bulunan ordu komutanları, Müslüman ordu, Şam'a girelim mi, girmeyelim mi? Veba salgının olduğu o bölgeden geçelim mi, geçmeyelim mi? Bunu tartışıyorlar. Çoğunluk efendim diyor ki, girmeyelim. Bir grup diyor ki, önümüze çıktı burası. Biz fütuhat için yola çıktık. Allah'ın dinini ötelere taşımak için yola çıktık. Önümüze şimdi böyle bir veba salgını çıktı diye biz geri dönersek, Bu bize yakışmaz. Biz Bismillahim aleyllahi tevekkenne deyip girmemiz oraları da fethedip geçip efendim daha ötelere doğru bayrağı taşımamız lazım. Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi isimler bu görüşü savunuyorlar. Hz Ömer istişareleri yaptıktan sonra dönüyoruz kararını veriyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah tabii çok şaşırıyor. Adeta Nasıl böyle bir karar verebilirsiniz? Allah'ın kaderinden mi kaçıyoruz diyor halifeye. Ordu komutanı Ebu Ubeyde. Muvatta da geçiyor bu rivayet. Sahih bir rivayet. Evet. Hazreti Ömer'in vermiş olduğu cevap manidar. Diyor ki evet Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyoruz. E orada bir misal veriyor. Düşünsene diyor. Ebu Ubeyde bunu sen deme bari diyor. Düşünsene diyor. Hayvanlarını aldın, otlatmak için yola çıktın. Karşında vadenin iki tarafı iki ayrı arazi olduğunu düşün. Bir tarafı yeşil, otlatmaya elverişli. Bir tarafı kurak, otlatmaya elverişli değil. Sen şimdi buraya geldin, böyle bir dikilemdesin, çataldasın ne yaparsın? Elbette ki hayvanlarını alıp da kurak araziye salıp da yayıp da orada hayvanlarının aç kalmasına razı olmaz Ne yaparsın elbette bak orada sulak, işte yeşil, çayır, otlaklar var. Oraya götüreyim dersin. Bunu yapar mısın yapmaz mısın? Bunu yaptığın zaman bu ne kadar kaderse öbürü de o kadar kader demez misin? Evet. Hiç burada kalkıp da ya bu kaderdir yapmayalım oraya geçelim der misin demez. E bu da aynı şey diyor. Tabi Ebu Ubeyde bin Cerrah bir şey demiyor. Gerisini bilmiyoruz ama ta hastalığından yakalanıp vefat ettiğini biliyoruz. Efendimizin de bu manada bunu destekleyen bir sözü var. Senet itibariyle çok sahih değil ama bu vakayı destekliyor. Efendimiz'e soruyorlar, ilaç kullanalım mı? Tedavi olalım mı? Efendimiz, kullanın, tedavi olun. Peki bu kadere ters düşer mi? Kader inancımıza. Efendimiz buyuruyor ki, ilaç da bir kaderdir. Hastalık bir kaderse, ilaç da kaderdir. Maraz bir kaderse, tedavi de bir kaderdir diyor. Şimdi bu da bize gösteriyor ki, Burada aslında kader dediğimiz şeyi belirleyen kim? İnsanın seçimi. Şimdi az evvel hadislerde biz olaya lahuti cepheden baktık. Şimdi olaya bir de nasuti cepheden baktığın zaman bu hadislerde bize neyi gösteriyor? Kendi kaderimizi aslında biz kendimiz belirliyoruz. Önünde iki çeşit arazi var. İster burada otlat, ister orada otlat. Ama burası kurak, burası sulak. Bunlardan herhangi birinde, ya ben orada otlatayım diyorsun ve orada otlatmaya gidiyorsun. Orada otlattığın zaman ne oluyor? Kader oluyor. Yok ben orada otlatmayayım ya, burada otlatayım dersen, bu da kader olmuş oluyor. Kaderi burada belirleyen insan olmuş oluyor. Hazreti Ömer'in bu anlattığından da anlaşılan, Efendimiz'in o ilaç ve tedavi ile ilgili anlattığından da anlaşılan, O ki her ikisi de kaderse demek ki yani her ikisi kaderse her ikisini de yapabilirsin. Hangisini yaparsan senin kaderin o demektir. Yaptıktan sonra kader tek şık haline kesinleşmiş, geri dönülemez, tekrar edilemez hale dönmüş oluyor. Ama başında ikisi de yapılabilir. İkisi de senin seçimine bağlıdır. Burada belirleyen de insanın seçimidir. Demek ki Konuyla ilgili Nas'ları hep böyle anlamak lazım. Peki neden Nas'lar bize hep iki uç şeklinde geliyor? Bir tarafta kaderi insan kendisi seçimleriyle belirleyer, belirler, bu kapıya çıkan rivayetler var. Bir tarafta da kaderi Allah belirler adeta. İnsanın seçiminin etkisinin adeta olmadığını gösteren hadisler var. Ayetlerde de böyledir. Yehdi men yaşa ve yudillu men yaşa der mesela. Birçok ayette. Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini saptırır. Dilediğini şöyle yapar. Dilediğine böyle yapar. Hep Allah'ın o mutlak dileyişine atıf yapan ayetler vardır. Men yaşa, men yaşa şeklinde. Kur'an'ın çok sık kullandığı bir ifade biçimidir. Genel Kur'an'ın tarzı ve üslubuna da yansıyan hatta baskın ve hakim olan ifade tarzı da budur. Ama bununla beraber de bakarsınız bazı ayetlerde de Allah Azze ve Celle mesela وَمَا يُدِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Oradaki o Allah dilediğini saptırır der ama o dilediğinin arka planını bize açar. Kimin sap kimin sapmasını Allah diler? Bakara Suresindeki bu ayet-i kerime bize ipucu verir. وَمَا يُدِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah bununla ancak fasıkları saptırmayı, fasıkları saptırır der. Şimdi bir tarafta fasıkları saptırır diyen ayet var. Bir tarafta dilediğini saptırır diyen ayet var. Bunları şimdi birbiriyle çatıştıracak mıyız? Yoksa birbiriyle uzlaştıracak mıyız? Bunları uzlaştırmamız gerekiyor. Çünkü bunların her birinin bize anlatmak istediği apayrı bir şey var. Birisi Yani dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. İşte Allah yazar, kul onu yapar. İlk sırada zikrettiğim hadisleri hatırlayın. A grubu diyelim. Bunlar bize şunu anlatır. Yani yeryüzünde böbürlenme, kendini bir şey sanma. Sen Allah'ın mutlak hükümranlığı altındasın. Gücün, iraden, kapasiten kısıtlıdır, sınırlıdır. Haddini aşıp da yeryüzünde böbürlenmeye kalkmayasın. Bu bunu anlatır. Olaya Allah'ın azameti, hükümranlığı, mülkü, gücü açısından bakmamızı sağlar. Ama öbürü de bize neyi anlatır? Ancak fasıkları saptırır. Kimseye zulmetmez. Mesela فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Sizden kim dilerse iman etsin, kim dilerse inkar etsin mesela. Hatta çok tipik bir örnek vereyim ben size. İnsan Suresi 29 ve 30. ayet. Bu örneği vermeden şu sözümü taparlayayım tamamlayayım ondan sonra dağılmasın. Bunlar da şunu anlatır. Yani Allah Azze ve Celle seçimini bir hikmet doğrultusunda yapar. Allah'ın iradesi, seçimi, meşiyeti asla rastgele değildir. Bir hikmeti vardır. Bir hak etme, bir salahiyet, bir liyakat ön şartı vardır. Sen iradeni kötü yönde kullanmak istersen oraya doğru hani duvar eğildiği yöne yıkılır. Sen o tarafa doğru bel vermeye başlarsan Allah azze ve celle de senin o yöne yıkılmanı Murad eder. Buna onay verir, izin verir ve duvarlar biliyorsunuz hep bel verdiği yere yıkılırlar. Çok çok istisnai mucizevi bir şeydir belki duvarın o yöne yıkılmayışı belki tam ters bir yöne yıkılışı Allah zaman zaman da ne yapar zaman zaman da Allah azze ve celle lütfunu ortaya koyar zaman zaman da Ömer gibi öldürmeye giderken adama hayat verebilir imanı boğmaya giden adamı imanla yeniden hayatlandırabilir şereflendirebilir. Bu da bize bunu anlatır. Yani bize şunu söylüyor. Bir, Allah'ın gücünü, hükümranlığını, kuşatıcı, mutlak egemenliğini bil, itiraf et, ikrar et. Bu imanın mayasını oluşturur. Ama Allah sadece hükümran olan, malik olan, egemen olan değildir. Allah aynı zamanda gücüne paralel hikmet sahibi, merhamet sahibi ilim sahibi olandır. Yani Allah azze ve cel aynı zamanda bir şeyi yapıyorsa onu bir hikmete binaen yapar. Asla zulmetmez. Mutlaka burada senin bir kusurun, senin bir efendim hak etmişliğin vardır. Bu örneklerde de olduğu gibi bize bu ikisini birden göstermiş olur. Biz bunlardan birini mesela almasak arkadaşlar Biz tek taraflı, tek boyutlu bir Allah inancına sahip olsak bu inanç maraz getirir. Yani şöyle bir inanç düşünün, cebr inancı mesela. Birincisine bakıyorsun, B grubunu ikincisini yok sayıyorsun. İnsan rüzgarın önündeki yaprak misali, rüzgar ne yönden eserse o yöne doğru savrulmak zorundadır insanın bir iradesi ihtiyarı seçimi yoktur diyecek olursa ne olur ahlakı kokuşturursun ahlak kalmaz özgürlüğün olmadığı insanların iyiyi kötüyü kendi özgür iradeleriyle seçemediği yerde ahlak olmaz orada ne olur baskı olur riyakarlık olur şekilcilik olur takiyi olur İman içe, gönle, kalbin derinlerine sızmaz. Böyle bir Allah anlayışının getireceği efendim ahlak anlayışı son derece zayıftır, sığdır. Öbür türlü düşündüğünüzde yani kader diye bizim geleneğimize geçmiş olan inancı bir adam benimsediğinde yani insanın özgürlüğü adına Allah'ı mahkum eden, adeta insanı hakim eden böyle bir anlayış düşünün. Yani olaylar otomasyona bağlamış. Her şey insanların iradesine bağlı. Şimdi düşünün yani. Dünyada olan biten her şey insanların iradesine bağlı olsa. Hadi bakalım. Şu Rusya'nın elinden Kırım'ı kim kurtarabilir? Amerika'nın elinden kim kurtarabilir? Esed'in elinden Suriye'yi kim kurtarabilir? Şu güçlülerin elinden mustazafları, mağdurları kim kurtarabilir? Öyle de değil demek ki. Böyle bir otomasyona bağlanmış. Efendim, gücü sistemi bir defa biri kurdum mu? Artık o ne olacak? Otomatıya bağladı. O güçlenmeye devam edecek. Çünkü insanları sömürecek. Sömürdükçe kendisi sömürülecek, sömzlenecek. O baskı daha da büyüyecek bu şekilde. Ama öyle değil. Bir bakıyorsunuz Allah tarihe müdahale ediyor. Atilke leyyamu nuzaviluha beyne ennas. İşte bu günler diyor. İşte Bedir'de Müslümanlar kazanıyor. Uhud'da ortaya kalıyor. Müslümanlar bir ara bozguna uğruyorlar. Müşrikler bir ara böyle seviniyorlar. Yukarı çıkar gibi oluyorlar. Dengeler bir anda değişiyor. İşte bugünler var ya bir gün öyle bir gün böyle. Biz bunu insanların elinde böyle dolaştırırız, tedavül ettiririz. İktidarı, kudreti, gücü, imkanı insanların elinde bu şekilde dolaştırırız ki tarihe bu şekilde müdahale ederiz ki hep ''Birileri güçlü ve ezen, birileri zayıf ve ezilen olmasın.'' Rızkı da bu şekilde Allah taksim eder. ''Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum.'' diyor. Biz insanların ma'işetini, geçimliğini, biz taksim ederiz. bu sudur rizk alimen yeşe'u vayaktır.'' Kiminin rızkını açar, kimininkisini daraltır diyor. Şimdi sen bunları mikro planda baktığında göremez. Adam çalışıyor, kazanıyor, öbülüyor, yatıyor. Kazanamıyor Dersin Ama makro planda baktığında Hiç de öyle olmaz Yani 1-2-3 rakamları toplarsın Bir bakarsın istediğin rakam çıkmaz Orada işte Çok karmaşık bir denklem ortaya çıkar Orası kader denklemidir Durum orada Senin başından beri bir matematikçi Gözüyle yapmış olduğun Hesapların kısa geldiği Bir gömlek eksik geldiği Noktadır orası Ama onu anlayamazsın. Doğayı anlarsın. Doğa bilimleri, tabiat bilimlerini anlarsın. Çok statik efendim bir takım hesaplar, formüller geliştirirsin. Ben doğayı keşfettim dersin. Tabii atomun altıda indiğinde bütün keşfiyatının boşa çıktığını görürsün. Kuantumla birlikte, parçacık fiziğiyle birlikte. Hani o bir tarafa onu da aslında anlayamayız demektir. Ama sosyal bilimlerde, insan bilimlerinde durum çok daha farklıdır. İstatistikler devreye girir. hiç Hiçbir zaman böyle matematiksel yasalar formlar ortaya koyamaz. İstatistik yapılan gözlemler, saha araştırmaları vesaire. Yani olanlar üzerinden bir kanaat ortaya koyarsın. Şu kadar denek üzerinde, şu kadar efendim gözlem yapıldı, anketler yapıldı, soruşturmalar yapıldı. Şunlar bize şunu anlatıyor. Hadi buradan bir kat daha yukarı çıkalım. Genel olarak bütün insanlık için bir kanun koyalım sosyal toplum kanunları ortaya koyalım dediğinde, bu kanunun 3 gün sonra ne olur? Çökmeye mahkum olur. Çünkü orada işte kader denklemi vardır. Evet, işte bu da Allah'ın müdahalesi de ne yapmış oluyor? insana şunu demiş oluyor, sen yeryüzünde malik değilsin, mülk senin değildir, ben sadece sana fırsat tanıyorum, sana irade veriyorum, o iradeni Uyguluyorsun, güç veriyorum, o gücünü kullanıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, bir noktaya getiriyorsun, tam böyle sigortayı attıracakken ben müdahale ediyorum. Yeryüzünü yakıp yıkmanı, yok etmeni buna göz yumamam diyor Allah azzelecel. Hemen aktörleri değiştiriyor. İçeride başka şeyler, patlamalar, şunlar bunlar derken, dünya siyasi tarihine baktığınız zaman kaderi görmüyor musunuz? Evet. Evet. Çok tipik bir örnek vereceğim ben size dedim. İnsan suresi 29 ve 30. ayetler. Şimdi Şimdi 29. ayette Bu bir öğüttür diyor. Anlatıyor insan suresinde oraya kadar. Ve bütün bir Kur'an tepeden tırnağı bir öğüttür. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سَب۪يلًا Kim dilerse artık Rabbinin yolunu tutar. Rabbinin yolunu kendisine yol ediniz Ne anlıyoruz buradan Kim dilerse Rabbinin yolunu yol edinir. Dilerse, bak demiyor ki ben dilersem. Başka ayetlerde ne diyordu? Ben kimi dilersem onu yoluma hidayet ederim. Yahut yolumdan çıkartıp saptırırım. Şimdi kendi iradesini atıf yapmıyor. Ne diyor? Kim dilerse Rabbinin yolunu kendisine yol kılar. Ama bitmiyor. Hemen 30. ayette bir arkadaki ayeti kelimede Allah Azze ve Cenn ne buyuruyor? وَمَا تَشَاوُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ Sakın burada böyle bir mutlak yetçiliğe kapılmayın. Sakın benim gücüm, iradem ha seçimlerim mutlaktır. Öyle bir şeye kapılmayın. Hemen tevhid devreye giriyor yani. Önce adil, burada şimdi tevhid diyor ki Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tamam. Dileyen Rabbinin yolunu kendisine yol tutsun. Ama Allah dilemeden de dileyemezsiniz. Şimdi Fahrul Razi çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki. Bektaşi misali yani. Kaderiler. Yani insan iradesini ve özgürlüğünü bayraklaştıran, mutlaklaştıranlar. Diyorlar ki. Bak Allah böyle biliyor diyorlar. 29. ayet okuyorlar. cebr Yani Allah'ın gücünü iradesini mutlaklaştırıp insanın iradesini kudretini ve seçimlerini ve gözlemlerimizi bunları efendim mümkün mertebe silikleştiren sümen altı edenler cebirciler. Onlar da 30 ayet bak Allah diyor ki Allah dilemeden dileyemezsiniz. Biz ehli sünnet olarak diyor cebirle kader arası ikisinin ortası bir yol tutuyoruz. Hem 30 ayetin hakkını veriyoruz. Hem de 29. ayetin hakkını veriyoruz. Hocam bu bir çelişki değil mi? Nasıl uzlaştırıyoruz? İşte baştan uzaktan bakıldığında çelişki gibi görünen şey aslında hayatımızın gerçeği. Soruyorum ben size çelişki değil mi? Bazen istiyorsunuz, yapıyorsunuz. Kendinizden eminsiniz. Bazen yapamıyorsunuz. Bu sefer pısıyorsunuz. Karamsarlık, kötümserlik, bütün neşenizi kaybediyorsunuz. İşte birileri geliyor işte size nasihat ediyor falan. Bu çelişkiliği mi? Bu bir çelişki. Çelişki dedin hayatın gerçeği. Çelişki aslında dediğimiz şey nedir? Kulla Allah'ın belli bir eylemde, belli bir güzergahta aslında kulun iradesiyle Allah'ın iradesinin gelip çakışması. Kulun kudretiyle Allah'ın kudretinin, kulun kendi cüzi planlarıyla, hayalleriyle, dünyaya dair tasarımlarıyla Allah'ın külli kaderinin planlarının çakışması. Bir noktada onlar birbiriyle çakışıyorlar. Orada ne oluyor? Allah'ın iradesi baskın çıkabiliyor. Bazen Cenab-ı Allah kendi iradesini geri çekiyor, senin iradeni onaylıyor, senin iraden gerçekleşiyor. Ama senin iraden hiçbir zaman Allah'ın iradesine rağmen gerçekleşmiyor. Kur'an bize bu ilkenin altını çiziyor. Diyor ki evet siz yaptığınız işleri kendi dileğinizle yaparsınız ama her dilediğiniz işi yapamazsınız. Çünkü gücünüz sınırlıdır. İrade neye bağlı arkadaşlar? Güce bağlı. Şimdi fakirin iradesiyle zenginin iradesi bir mi? Afrika'daki sıradan bir devletin başkanının iradesiyle dünyaya kalkıp da meydan okumasıyla çok daha bir süper güç denilen bir devletin başkanının iradesi bir mi? Onun bağırması biz bunu istemiyoruz. Bu istemiyoruz sözünün dünyadaki yankısı Afrika'dan Amerika'ya değişiyor mu değişmiyor mu? irade güçle alakalı bir şey. İşte alemlerin Rabbi olanın iradesiyle, alemlerin içinde bir zerre olan insanın iradesi de böyledir. Allah senin iradene yine de bir uygulama alanı açmışsa bu büyük bir lütuftur. Ve o açmış olduğu uygulama alanında da Allah sana diyor ki, yapacağın işlerin mesulü sensin. İyi işleri seçer, yaparsan seni ebedi hayatla mükafatlandıracağım. Cennet. Yok kötü işleri seçer ve yaparsan yaptığının da bedelini ödemeye hazır olasın diyor. Bu da Allah'ın adaleti, rahmeti, hikmeti totelle baktığınızda. Sabuni, Nesefi, mesela Nesefi'ye bakarsanız bu ayetin tefsirinde güzel bir şey söylüyor. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَيَجَى اللّٰهِ Şimdi Allah bize bir irade verdi diyorsunuz hocam ardından da 29. ayette ardından 30. ayette o iradeyi Allah ne yapıyor? Adeta elimizden alıyor. Yani baştan veriyor sonra ama o iradeniz benim irademe bağlı diyor. Elbette ki Allah'ın iradesine bağlı. Bu ontolojik bir şey. Bunu aşamayız. Biz yaratılmış olduğumuz için hiçbir zaman yaratan derecesine sıçrayamayız. Buna varoluşumuzun mahiyeti, tabiatı, çamuru buna el vermez. Mümkün değil. Yani toplumun en alt tabakasından gelirsiniz. En tepeye çıkabilirsiniz. Fakir bir adamken dünyanın lideri olabilir misiniz? Mümkün müdür mümkündür. Ama hiçbir zaman yaratılmışken yaratan olamazsınız. Hadisken kadim olamazsınız. Bu mümkün değil. Dolayısıyla senin iraden tabii ki Allah'ın iradesine bağlı. Şu soruyu sorman lazım. Allah benim irademi benim şerrime bloke eder mi? Yani ben iyi bir iş yapmak istiyorum. Çok samimi biçimde karar veriyorum. Şartlar, ortam hepsini hazırlıyorum. Engelleri kaldırıyorum. Bismillah diyorum. Tam kararım verip teşebbüse geçeceğim yerde Allah şartıyla indiriyor şey Yapamıyorum. Sen o iyiliği yapmadın. Günah yazıyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Hocam tam teşebbüs edecektim. Ne oldu? Kaza oldu. Ya da bir telefon geldi vazgeçmek zorunda kaldık E ne diyor? Niyyetul mu'mine hayrun min ameli. Bir iyiliğe hem derecesinde işte karar verirsen tam teşebbüs edecekken edemedi. Yani yapamadı. Telefon geldi kaldı. Şartlar değişti. Sen o iyiliği yapmış sevabı alırsın. Bu büyük bir rahmet değil mi ya? Cebinden de 5 kürit çıkmasın. Üstelik Bu riyadan da arı olduğundan dolayı belki de çok kıymetli. İşte niyetul mümini hayrun min ameli diyenler, bunu rivayet temelli araştırmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Müminin niyeti amelinden daha hayırlılar. Ameler riyaya karışır çünkü ameli yaptığında piyasaya çıkacak. Dozerler falan, kepçeler gelecek, inşaat yapacak, oraya tabela asacak, dayanamayacak, adını yazacak oraya bilmem ne falan. Ama niyet daha kimse duymamış etmemiş, içinden geçiriyor tamam ben bunu yapacağım diyor. Tam teşebbüse geçeceği sırada basına demeç verecekti falan. Fırsatı olmadı. Amelini tam böyle biraz bulandıracaktı ki saf temiz haliyle Allah onu o şekliyle kabul etmiş oldu. Yahut yani bir iyilik veya şöyle düşünün öğle namazının vakti içindesiniz. Namaz kılayım diyorsunuz. Namaz için abdest alıyorsunuz. Namaz duracağınız sırada Ömrünüz kifayet etmiyor. Vefat ediyorsunuz, namazı kılamıyorsunuz. Allah sizi şimdi öğle namazını kılmadığınız diye mesul tutuyor mu? Yok. Dolayısıyla Allah azze ve celle bizim irademize müdahale ettiğinde o iradenin hesabını bize sormuyor. Müdahale ettiği yerde, bizi devre dışı bıraktığı yerde orada bize hesap sormuyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla... Bizim irademizin tabiatımız gereği zaman zaman yetersiz kalması, bülöku olması bize bir eksi olarak yansımadığına göre, çoğu zamanda rahmet olarak yansıdığına göre şu halde kaderle kimsenin bir sorununun olmaması lazım. Evet Allah bizim yaptığımız ettiğimiz her şeyi diler. Allah dilemezse biz dileyemeyiz, yapamayız, edemeyiz. Onu diyecektim işte Nesefi diyor ki Allah diyor. Bizim yapacağımızı bildiği şeyi diler. Bak Allah'ın dilemesini nereye bağladı? İlmine bağladı. İlmini nereye bağladı? Bizim fiilimize bağladı. Bizim yapacağımız fiil, yapacağımızı bildiği Allah'ın ilmi, onu Allah irade eder dedi. İradeyi Allah'ın ilmine, ilmini de bizim fiilimize bağladı. Sabuni burada bu görüşü onaylıyor ama daha doğru olan diyor. Allah'ın iradesinin Allah'ın fiiline bağlanmasıdır diyor. Yani Allah'ın iradesinin ilmine bağlanması, ilminin maluma bağlanması dışında başka bir formül teklif te ediyor, tavsiye ediyor ama çok önemli değil, çok teferruat bir şey o. Mesele bu, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de buna benzer efendim, kendisinden nakledilen sözler vardır. Allah Azze ve Celle'nin bilgisi hükmeden, biçimlendiren, belirleyen bilgi değil, bize dair bilgisi. Allah'ın bize dair bilgisi vasfeden, yansıtan bilgidir. Ayna düşün. Aynaya baktığınızda ya bu ayna niye beni böyle biçimsiz gösteriyor diyen var mı? Aynaya kızmak neyse Allah benim böyle yapacağımı biliyormuş. E yazgıda bu geçiyormuş demek aynı şeydir. Bu bir örnek olsun. Cemilize koyun tamam mı? Peki. Şimdi Geçen sene de buna işaret ettik. Bizim bir de ihsan hadisi vardı. Geçen sene bu hadis üzerinde çok konuştuk. Hatta bu hadisle ilgili bazı itirazlar var. Abdullah İbni Ömer ve babası Hazreti Ömer kanalıyla bazen direkt Abdullah İbni Ömer'den peygamberimize bağlanmak suretiyle nakledilen İşte tertemiz, bembeyaz elbisesiyle tanınmayan, bilinmeyen bir insan Efendimiz'e sabiyle oturduğu bir meclise giriyor ve dizini Efendimiz'in dizine dayıyor. Biz çöküyor önünde ve Efendimiz'e sorular soruyor, cevap alıyor ve onaylıyor. Etrafında bulunan sahabiler de ilgisini çekiyor, şaşırıyor. Hem soruyor hem onaylıyor. Onayladığına göre biliyor. E biliyorsa niye soruyor? Orada bir gizemin farkına varıyorlar. İmanı soruyor Efendimiz'e, İslam'ı soruyor, ihsan'ı soruyor ve kıyameti soruyor. Öyleyse kıyameti Efendimiz diyor ki sorulan sorandan daha iyi bilmiyor. Yani ben de senin gibiyim bilemem diyor kıyametin ne zaman kopacağını. Alametlerini söylüyor Efendimiz. Şimdi bu rivayete Cibril Hadisi denir. Meşhurdur Cibril Hadisi diye. Bunun Buhari versiyonunda kader, Maddesi geçmez. imanın ne olduğuna dair soruya verilen cevapta. iman şudur. Madde madde. Sayılırken 5 madde geçer. Allah'a, meleklere, kitaplara, resüllere ve ahirete iman. Altıncı madde yoktur. Müslim'de ve diğer hadis mecmualarında. Gerek İbni Ömer kanalıyla, gerek Ebu Hureyre kanalıyla, gerek Ebu Zer ve diğer birkaç sahabi daha var. Kanallarla gelen diğer. Hemen hepsinde iman nedir sorusuna verilen cevapta. iman şudur deyip madde madde sayıldığı sırada orada bir altıncı madde olarak bir kader maddesi vardır. Ve biz bu yaygın rivayetleri aldığımız için e konuyla ilgili başka rivayetleri hatta ayetleri aldığımız için Ament'ümüzü bu rivayetler üzerine kurmuşuz. Ne demişiz? İman esasları 6'dır. İmanın şartı 6'dır demişiz. Hüseyin Atay imanın şartının 5 olduğunu iddia eden Türkiye'de bu fikri ilk dillendiren kişidir. Bununla ilgili çalışmaları var. Konuyla ilgili rivayetleri vesaire itibara almıyor. kadere iman esasının sonradan efendim kelamcıların geliştirdiğini söylüyor. Ve bunun da Emeviler dönemindeki siyasi çatışmalarla, kamplaşmalarla ilişkili olduğunu, kader inancını daha çok Emevi otoritesinin ortaya çıkardığını, kendi otoritelerini meşrulaştırmak için, kendi otoritelerine karşı muhalefetin dini anlamda söylemini kırmak için böyle bir argüman olarak kader inancını onların geliştirdiğini ve hadislerimize de oradan girdiğini söylüyor söylüyorlar. Bu Hüseyin Hatay'da kalmadı. Bu epey bir yayıldı. Ancak bu soruları cevaplayacak bir izah tarzı değil. Ortada başka veriler var. O verileri de cevaplayacak bir izah tarzı değil. Çünkü Ehsan şey Cibril hadisi Buhari varyantında yoksa İslim varyantında var ve diğer hadis kaynaklarında var. Diğer sahabilerden gelen varyantlar da var. İki, bizzat Buhari'de geçen başka rivayetler var. Yani Buhari'de yok. İyi de Buhari'de kitab-ül kader diye ayrıca bir başlık var zaten. Kader kitabı diyor Buhari. Kader kitabında Buhari'nin nakletmiş olduğu rivayetler az evvel ben İbni Mesud'dan naklettiğim rivayet. Anne karnındayken henüz çocuk, rızkı, eceli, Sa'id mi şakî mi olduğu bilgisinin orada yazıldığı Buhari'de geçiyor. Sadece bu değil. Çocukken ölmüş, müşriklerin çocuğuyla ilgili durumla Efendimiz'e soru soruluyor. Efendimiz'in verdiği cevap, kaderle ilgili daha başka rivayetler de var. Halku ef'alil ibadla ilgili başka rivayetleri var. Kitabı var bununla ilgili kader meselesinin çok önemli alt başlıklarından biridir mutezile ile de bizim işte kıyasaya tartıştığımız bir konudur konuyla ilgili ayetler hadisler bunlar Hüseyin Atay tarafından nasıl cevaplanıyor işte tevil ediliyor hadislere sonradan geliştirilmiştir uydurmadır deniyor i̇şte bu yolla harekete e, hareket edecek olursak bunun sonu yok Bunların hepsi uydurmadır. Bunların hepsi Emevi kültürüdür. Böyle bir toptancı yaklaşım tarzı bir defa ilmi bir yaklaşım tarzı değil. Sen böyle dersen bir ateiste kalkar der ki sen bunu biliyorsun. Hatta ben sen o kadarını biliyorsun. Nişanyan kalkar der ki hatta bunu Muhammed kendisi uydurmuştur der. Hatta bunu Emeviler uydurmuştur der. Şimdi Nişanyan'la e, Edip Yüksel'in Tartışması, çatışması çok dramatik bir şey aslında. Çok da ibretlik bir şey. Senin hadis ve sünnetin bütününe dönük olarak geliştirdiğin teoriyi adam bütün bir Kur'an'a ve dine dönük olarak geliştirmiş. Sen araştırdın o da araştırmış. Sen Arapça biliyorsun o adam İbranice'de biliyor. Bilmem kaç tane dil biliyor. Sen hadisleri açtın Kur'an üzerine araştırma yaptın o adam Tevrat'a inmiş. Mesela yani. Şimdi öyle bindiğimiz dalı kesmek diye bir şey var. Hiçbir zaman tarih böyle toptancı bir yargıyla. Bunların hepsi uydurmadır. Bunların hepsi düzmecedir. Böyle birkaç yakıştırmayla, birkaç bağlantı işte alaka kurmak suretiyle. Bunu Emeviler yaptı. Zaten Emevilerde böyle bir cebir inancı var. Bunu ben kabul ediyorum. Emevilerde belli oranda cebir inancı var. Bunu kullanmışlardır. Ama biz... Neden bahsediyoruz? Ortada 1 2 3 değil. Onlarca hadisten bahsediyoruz. Sadece hadisten bahsetmiyoruz. Kur'an ayetleri işte. Ve men teşaa'u illa eyesha Allah. Azevel okudum. insan suresi 30, Tekvir suresinde de geçiyor aynı ayet kerime. Bunlara ne diyeceğiz? Yazgıyı anlatan başka ayetler var. Haç suresi 70. ayet. Alam ta'lemen en Allah ya'lemu ma fi's sema'i ve'l Bilmez misin sen Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir İnne zelike fî kitab Bunlar bir kitapta yazılıdır Yani gökte ve yerde olan her şey Hem Allah'ın ilmindedir Bu kader inancının birinci sacayağı Hem de bunlar bir kitaptadır Kader inancının ikinci sacayağı Allah'ın bilgisi Allah'ın yazgısı Bir de kader inancının Üçüncü bir sacayağı var Ne o? Allah'ın meşiyeti, iradesi Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Dilemenizin bir manası yok. Allah dilemezse siz hiçbir şey yapamazsınız. Kaç haftadır okuyoruz. وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِيلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ Allah Çehf suresinde değil mi? Bir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Allah dilerse yapacağım de. Mesela. Yaptığımız işlerin hep Allah'ın iradesine, meşiyetine bağlı olduğunu anlatan ayetler. Yasin Suresi 12. ayeti kerime. İnna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa a'theruhum şey'in ahsaynahu fi mubin. Ve kulli şey'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bu da bizim dünyada işlediğimiz amellerin geçmiş zaman kipiyle önceden imam-ı mübinde bir bir tek tek sayılıp döküldüğünü gösteriyor. Levh-i Mahfuz'da, Ümmül Kitap'ta ya da Kitap'ta Kur'an'da çeşitli kelimelerle anılıyor. Bizim yaptıklarımızın, ettiklerimizin, hatta yapma ve etmelerimiz neticesinde ortaya çıkan eserlerin de yazılı olduğunu gösteriyor. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ Tekrar bunun manasını veriyorum. biz yazarız مَا قَدَّمُ Biz insanların yaptıklarını yazarız burada nektubu fiil muzari yazarız geniş zaman yani şu anda yazılıyor 100 sene önce yaşayanlar 100 sene önce yaşarken yazılıyor, 100 sene sonra gelecekler 100 sene sonra yaşarken yazılacak geniş zaman amellerimizin yazılmıyla ilgili diğer ayetlerde anlatılan neyse bu ayet bu cümleyle ona atıf yapıyor ama orada bitmiyor iş Sadece şu an yaptığımız şeyin yazılması ile iş bitmiyor. Bir başka efendim şey daha var. Ayetin son cümlesi de onu anlatıyor bize. Ha, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا Yaptıklarını ve aethârahum. Yaptıkları ile ortaya çıkan sonuçları, eserleri, putları, puthaneleri. farz misal bir örnek yani. Bunların hepsini biz ne yaparız? Yazarız. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ Zaten biz her şeyi birbirine attık sayıp döktük. Bu da geçmiş zaman kipiyle. Yazarız amellerimizin yazımını anlatan cümle geniş zaman. Zaten biz her şeyi birbiri sayıp imam-ı mubinde birbiri sayıp döktük. Bu da geçmiş zaman kipiyle. Ortada iki tane yazma var. Bir meleklerin bugün yazması var. Bir de. Henüz daha bizler dünyaya gelmeden, işte bu hadislerde belli karelerine işaret edildiği gibi, bir de işte kader dediğimiz, ilahi kitap, ilahi yazgı dediğimiz o yazgı var. Allah'ın ilmiyle ilgili işte son günlerde bir tartışma çıkmıştı biliyorsunuz. Allah insanın ne yapacağını bilmez. İşte Allah insanın imtihana konu olan yani, Sonunda mükafat yahut ceza alacağı fiillerini önceden bilmez. Yani sen yarın ne yapacaksın? Namaz mı kılacaksın? Kılmayacaksın mı? Bir günah mı işleyeceksin? Sevap mı işleyeceksin? Allah bunu bugünden bilmez. Önceden bilmez. İsra suresi 4. ayet geçen hafta işaret ettim. Allah'ın bilgisinin de kaderin birinci sacayanı oluşturan Allah'ın insan fiillerine hem de gelecekteki insan fiillerine dönük imtihana konu olan fiillerine yani iyi ve kötü işlerine efendim yönelik bilginin önceden Allah'ta var olduğunu İsra Suresi 4. ayet kelime çok açık biçimde anlatmıyor. Vakadayna <Sessizlik> ila bani İsrail fil kitap biz İsrailoğlarına kitapta ne yaptık bildirdik haber verdik onlara biz. Dedik ki, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Bak gelecek zaman. Siz yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaksınız. Birinci fesadı çıkardığınızda biz size güçlü adamlarımızı göndereceğiz. Sokak aralarında böyle sizi arayacaklar. Sokak aralarına kadar girip Yahudi, İsrailoğlu, kimi bulurlarsa katletecekler. Perişan edecekler sizi. Çünkü siz fesat çıkardınız. Bunun cezasını size onlarla ödeteceğiz. Hep gelecek zaman, daha olmuş bir şey değil bu. Şimdi İsrailoğlarının gelecekte fesat çıkarması. Letufsidunne. Allah bunu önceden bildiğini ve hatta İsrailoğlarına İsrailoğlarına bunu bildirdiğini söylüyor, değil mi? Şimdi Allah azze ve celle önceden biliyor muymuş? Biliyor. Peki bu fesat çıkarmak, yeryüzünde bozgunculuk etmek herhalde değil mi? İmtihana konu olan bir fiildir yani. Bundan dolayı bir sevap yahut bir günah vardır değil mi? Şimdi Allah bunu bildi diye bu Allah'ın adaletine gölge düşürür. İşte bu gerekçeye birileri sığınmak suretiyle Allah'ın önceden olan bilgisini bu şekilde kısıtlamaya, tahdit etmeye çalışıyorlar. Söylemlerinde güya Kur'an üzerine kurduklarını, Hadis ve sünnetle asla işleri olmadığını ama Kur'an'ı da güya kaynak aldıklarını söylüyorlar. Abi buyur Kur'an. İsra suresi 4 ayet. Evet. İşte kader inancımızın arkadaşlar 4 boyutu var. Biz bunun toplamına kader diyoruz. Bir, Allah bütün evreni. Ve insanı ve insanın yaptıklarını yapacaklarını iyi yahut kötü hepsini bilir. İlmi ilahi boyutu. İki Allah bunların hepsini ayrıca yazmıştır. kitab ilahi boyutu. Üçüncüsü bunları ayrıca Allah diler. Allah dilemeden bunların hiçbirisi olmaz. Ne evren habbeden küreğe ne insan yöntem. Ne de insanın eylemleri Allah'ın iradesinden bağımsız iradesinin dışında asla değildir Allah'ın iradesi ile bunlar oluyor Allah insanın iradesi ne yöndeyse o yönde iradesini kullanıyor insan o işi gerçekleştiriyor Allah da onu irade etmese sadece insanın irade etmesi sonuç vermez. Üçüncü sacayağı ya da üçüncü, dördüncü sacaya dördüncü boyutu da nedir arkadaşlar? Halk. Yani biz yaptığımız işleri yaratan değiliz. Yaptığımız işleri Allah yaratır. Allah her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratır. Halik'u kulli şeyin fe'buduhu ve benzer ayetler den hareketle halk sıfatını, yaratma sıfatını sadece Allah'a ait görmüştür. Ehl-i sünnet ulama. Mutezile karşı tarafta yer almıştır. Kul kendi fiilini hal-i demiştir. Özellikle müteahhirin mutezile. Bu diğer üç mesele kadar açık değil. Bunu da burada ben ifade edeyim. Yani kulun fiilini Allah yaratırdan maksat bir defa şudur. Kulun fiilini Allah yaratırdan maksat kula o imkanı Allah verir. Kudretini Allah yaratır. İradesini Allah yaratır. Bunların hepsini yaratır ve Adeta Allah'ın denetimi altındaki o kendine açılmış koridorda insanda bir şeyler yapar işte. Hayatımız bu. Şimdi burada insanın ilgili işi gerçekleştirmesi için gerekli her şeyi yaratan Allah'sa en son insanın içini de Allah yaratır demektir. Bu manada yoksa insanın işini Allah yaratır demektir. İnsan o işi tam yapacakken Allah devreye girer. O işi Allah gerçekleştirir. Bunu savunan bazı eşari alimler var. Ancak bu görüş çok savunulabilecek bir görüş değil. Cüveyni gibi başka efendim alimler onlar insanın kudretinin kendi fiilinde müessil olduğunu savunmuşlardır. Ama o kudreti yaratan Allah'tır. Bir iş yaparken o işi yapmak üzere sarf ettiğimiz efor var ya Bir kudret var, istitaat var teknik tabiriyle. Onu Allah yaratır. Ama bu gücümüz, eforumuz da bizim yapmakta olduğumuz işi gerçekleştirir. Bir daha oraya Allah'ın kudreti girmez. Anlaşıldı? Kulun kudreti bizzat işlemiş olduğu fiilde müessirdir. Cüveyni'nin son görüşü budur. Ondan sonraki birçok eşari de bu görüşe gelmiştir. Genel olarak alimlerin görüşü budur. Yoksa kulun kudreti fiilinde müessir değildir. Kul tam bir işi yapmaya karar verdiğinde Allah'ın kudreti devreye girer de eşariden böyle bir görüş naklediliyor. Bu böyle eşarilere nispet ediliyor ama yaygın bir eşari görüşü da burada ifade edelim. Yani kulun fiilini e, Allah yaratır kaderin dördüncü sac oluşturan bu prensipte de, e, detayları biraz tartışmalı. O kadar açık net değil ama ilk üç prensip hususen Bunlar işte ayetleri okudum. Allah'ın kulun fiilini yarattığına dair başka ayet var. Şimdi Halik-ül şey Allah her şeyi yaratandır. Şimdi onun istisnası olabilir. Şu ayeti okuyorlar. Vallahu halakakum ve ma taamalon. Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratır, yaratmıştır. O hareketle ne diyorlar? birçok efendim çelamcımız kulun amelini de bizzat Allah yaratır diyor. İşte ma burada kimisi ma immasteri yedir diyor. Direkt Allah sizi ve işinizi yaratır. Dolayısıyla kulun fiili de Allah tarafından yaratılmıştır diyorlar. Kimi de ma mai diyor, Taftazani gibi. Burada da zaten kulların fiillerinde tartıştığımız zaten nedir? Namaz gibi, oruç gibi yani işimiz neticesinde ortaya çıkan fiildir. Dolayısıyla ma maime Yani Allah sizi ve yapıp ortaya çıkardığınız şeyleri yapmanızla hasıl olan işte namaz gibi, oruç gibi şeyleri Allah yaratır. Yahut tam tersi kötü şeyleri Allah yaratır. Ancak bu çok açık değil. Ayetleri biraz da siyak sibakla ele almak lazım. Biraz da değil. Öyle almak lazım. Bu ayetin öncesine bakacak putlardan bahsediyor. Sizi ve yaptıklarınızı yani yaptığınız ürettiğiniz putları diyor. Sizi ve taptığınız elinizle yaptığınız putları Allah yaratmıştır. Yani bunun insan fiilleriyle eylemleriyle bu kelami felsefi içerikli bu tartışmayla bir alakası olduğunu söylemek çok güç. Bu bakımda en azından şu üç esas Allah insanın ne yapacağını düşünüyor. Önceden bilir. Kaderin birinci sacaya. Allah insanın ne yapacağını yazmıştır önceden. Bu hadislerin anlattığı ve ayetlerde işaret edildiği gibi. Hac 70, Yasin 12. Mesela ma asabemin musibetin diye başlayan hadis suresinde. Biz hepsini bir kitapta yazdık ama ben özellikle insanın yapıp ettiği işlerden bahsediyorum. Ondan sonra 3 sacaya da. İnsanın yaptığı, yapacağı ne varsa mutlaka Allah'ın iradesinden onay almalıdır. Allah'ın iradesiyle olur. Sadece kulun iradesiyle olmaz. Allah'ın iradesine rağmen hiç olmaz. Anlaşıldı mı? İşte Cibril hadisinde kader diye anlatılan şeyin aslında muhtevası nedir? Kader diye anlatılan şeyin muhtevası budur. Şimdi birileri şuradan itiraz geliştiriyor. Diyor ki: Allah bizim amelimizi önceden takdir ettiyse takdir nedir? Planlamak demek. Yani bu laptopu bir mühendis ne yaptı? Planladı değil mi? Bunun projesi mutlaka bir birkaç mühendise aittir. Ve neticede bu bilgisayar aynen onun planladığı gibi çıkmıştır. Şimdi bu bilgisayar planlanmış bir şeydir. Bir şey planlandıysa ve o plana göre uygulanıyorsa... Orada bir başkasının tasarruf hakkı, müdahalesi falan olmaz. O plan geçerlidir. O şeyin de planın dışına çıkması mümkün değildir. Burada bir irade, burada bir ihtiyar, özgürlük yoktur. Tamam. Dolayısıyla siz Allah bizim amellerimizi, tamam Allah bütün eşyayı takdir etti. İnsanın kendi işte ucunda sevap yahut günah olan fiillerini de Allah ezelde takdir etti dersen diyor. Mesela ilham güler. Öyle dersen diyor, o zaman ne olur diyor? İnsanın elindeki özgürlüğü, seçimi almış olursun, aynen bu bilgisayar gibi insanda takdir edilmiş, o plan doğrultusunda hareket etmek zorunda kalır diyor. Takdir planlamaktır diyor. Allah'ın planı şaşmayacağına göre plana müdahale olmaz diyor. Şimdi takdirden bizim anlamamız gereken, ha bu anlattığım işte arkadaşlar, lazcasıyla. Anlaşıldı mı? Yani önceden planlamak falan değil, Önceden bilmek, yazmak ve yeri geldikçe irade etmek, yaratmak ve uygulamaya dökmek. Bütün bunların, insanoğlunun bütün işlerinin 1 bin milyon milyar hiç fark etmez. Bütün yeryüzü insanlarının, bütün canlıların yaptığı, ettiği her şeyin Allah'ın bilgisinde, yazısında olduğu, Allah'ın iradesiyle olduğu. Ehl-i Sünnet alimlerin bir çoğuna göre de Allah'ın yaratmasıyla olduğu bir çoğul değil. Yani hemen hemen hepsi Allah'ın yaratmasıyla oldu. Kaderi biz böyle anlayacağız. İşte Cibril hadisinde geçen "ve kaderi. Kadere de iman etmektir. Hayrihi ve şerrihi. Hayriyle şerriyle. Hepsinin Allah'tan olduğuna iman etmek. Birileri de buraya takıyor mesela. Ne demek hayır ve şer? Kur'an demiyorum arkadaş, "me asabeke min hasenetin fe minallah." Bir iyilik sana gelirse Allah'tandır. Bana asâbeke min seyyiyetin min musibetin min seyyiyetin fe min nefsik. Bir kötülükte gelirse o sendendir. Sen şimdi kalktın burada Cibril hadisinden hareketle diyorsun ki. Hayır da de, iyi de kötü de Allah'tandır. Oysa Kur'an diyor ki, iyi Allah'tandır, kötü sendendir. Bu da bir bektaşı okuması. Aynı az gibi. Hem de çok yaman bir bektaşı okumasıdır arkadaşlar. Nisa suresi 78 ve 79. ayetler. Aynı insan suresi 29 ve 30 gibi. 29 kaderciler ona tutunuyor. Cebirciler 30'a tutunuyor. Şimdi burada da 79. ayete tutunanlar var. 79. ayet ne diyor? Kötülük senden, iyilik Allah'tan diyor. Ama siz kader hadisinde diyorsunuz ki iyilikte kötülükte Allah'tandır. Ayetle hadisi bu şekilde karşı karşıya getirip Hadisin geçersiz olduğunu dolayısıyla bir şekilde ravi tasarrufu biraz hüsnü zanla yahut işte uydurma falan olduğunu iddiaya iş geliyor. Peki bu 79. ayet çık mı yukarı ayete 78. ayete ne diyor Allah orada açtınız bakıyorsunuz değil mi? Ve intusibum seyyiyetun yakulu hâzihi min'indik değil mi? Onlara bir kötülük geldiğinde ne derler? Bu kötülük sendendir derler Efendimiz'e. وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَكُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bir iyilik geldiğinde ne derler? Bu Allah'tandır. Ne diyor devamındaki cümle? وَيْتُصِبْهُ... قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ <اللّٰه> Ne diyor? De ki hepsi Allah'tandır. Yani Hasene de Allah'tandır, Seyyiye de Allah'tandır. Nisa 78. Hepsi Allah'tandır diyor. Hasenesi de seyyesi de Allah'tandır. Cibril hadisi dediğimiz kader hadisinde hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyor. Orada hasene ve seyyi iyilik ve kötülük diye geçen şeyi burada hayır ve şer diye ifade ediyor. Ama 79. ayette de diyor ki iyilik Allah'tan, kötülük sendendir. Yine hayat dedik ya hep bir çelişki ya da çelişki gibi zannettiğimiz o karmaşık, dinamik yapı, akış Ayetler bu akışın farklı boyutlarına işaret ediyor. Ve her biri bizim o denklem içinde belli bir yönü, belli bir ağırlık noktasını anlamamızı, denklemin bir yanını, bir unsurunu, diğeri de diğer unsurunu anlamamızı bizden istiyorsa aynı şey burada da geçerlidir. Yani yaratma cihetinden iyilikte kötülükte Allah'tandır. Allah'tandır. Yani siz iyiliği de kötülüğü de yaratamazsınız. İyilik yahut kötülüğü Allah'a rağmen ortaya çıkaramazsınız. Allah'tan bağımsız biçimde kimse iyilik yapamaz. Allah'tan bağımsız biçimde kimse kötülük yapamaz. İyiliğin de kötülüğün de yaratımı mutlak efendim tasarımı mutlaka nerededir? Allah'tandır. İnsan olarak bu sizin gücünüzü aşar. Alttaki ayet-i kerimede amma kalkıp da kötülüğü ne yapma diyor. Allah'a isnad etme. Bu da bir edep ve adab. Bir iyilik geldiğinde Allah'tan bil, kötülük geldiğinde nefsinden bil. Bu da ubudiyete işaret ediyor. Kötülük geldiğinde kendinden bilirsen ne yaparsın? Dönüp kendini sorgularsın, muhasebe yaparsın, takvan artar. İyilik geldiğinde Allah'tan bilirsen, şükredersin, yine takvan artar. Yani kulluğunu beslemiş olursun. Ama Sen kulluk sadedinde, ubudiyet, adab bağlamında, itikadi zeminle değil, iyilik de kötülük de Allah'tandır dersen, e bu sefer e kendini de aklamış olursun, kötülük de Allah'tan, benim bir herhangi bir hatam, kusurum yok dersin. Allah bunu demene fırsat vermemek için 79. ayeti kerimede ne yapıyor? Olayın ubudiyet boyutuna işaret ediyor. Evet, ontolojik olarak öyledir. İyiliği de, kötülüğü de, kaynakta, özde, Allah yaratır. Allah'tan bağımsız olamaz. Orası öyle. Ama kulluk planında 79. ayet-i kerimede de diyor ki iyiliği Allah'tan bil, kötülüğü kendinden bil de böylece iyiliğe karşı Allah'a şükran, kötülük karşısında da kendini muhasebe etmiş olursun. Bu da senin ubudiyetini besler. Bunu da bu bir kenara not etmiş olalım. Evet. Sorular vardır herhalde. Buyurun arkadaşlar Aynı olan da var ayrı olan da var. Aynı olanlarda da farklı. Yok bu ribayetler ahat. Bu ribayetler ya yani Mütebatır olduğunu söyleyemeyiz. Dört tane sahabeden geliyor. Tespit edebildiğim kadarıyla. Şimdi kader konusunda şeytanın insanın aklına getirdiği ve birçok insanın da şu soruda tıkanıp kaldığı aşikar. Soru şu. Madem Allah cennetliği ve cehennemliği biliyor. Haşa. Haşaymış. Haşa. O zaman niçin insanları dünyaya gönderiyor? Bu sorular nasıl cevap vermeliyiz? Evet. Allah bu bir hikmet. Allah bu dünyayı niye yarattı? bunu ancak biz kendi aklımızla bir takım hikmetler bulabiliriz. Madem iyiyi kötüyü biliyordu Niye bu dünyayı yarattı Sorusunun cevabı İyiler iyilikten yana Nasiplensinler Cennetle mükafatlansınlar Onlara bir ödül olsun Kötüler de kötülüğünün cezasını çeksin Adalet olsun İnsanı yaratmamış olsaydı Direkt bilgisi üzerinden Hiç daha biz hayata gelmeden O sağ ve sol kabza O rivayetler üzerinden eğer şeye bulacak olsaydı. E, direkt cennete cehenneme insan gönderilseydi insan ya belki de ben yaşasaydım öyle olmayacaktım. Derdi mi yani? Ama Allah azze ve celle buyurun yaşayın. Gerçekleştirin. Böyle bir hikmet söylenebilir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kulun yazgısının amelini geçmesi hadisinde belirtilen durum kulun buradaki Eş'ariye'ye göre kesb teorisi nasıl algılanmalıdır? Bu insana tatil fikrine götürülmez mi daha doğrusu cebren? Yazgı amelin önüne geçiyor. Eşere göre test teorisi ne bununla ilişkilendiriyoruz? Eşere açısından bir problem yok. Ben soruyu tamamlayamadım. Onu soruyorsunuz. Tamam. Eşar'ın kesbiyle alakalı olmasa bile genel olarak bunu. O sahabi de soruyor ya zaten. O zaman benim amelimin ne manası var diyor. Allah direkt öyle yazdıysa o yazdığı bir gün benim karşıma çıkacaksa hiç beklemeye gerek yok. Daha doğmadan beni atsın. Cennete ya da cehenneme değil mi? Ya belirleyen Allah'ın o yazgısı mı? İşte dedik ya o yazgı melek onu yazdı. O bilgiyi nereden aldı? Allah'tan aldı. O Allah orada bildiği şeyi yazdı. Yazdırdı meleğe. Peki Allah neyi bildi? Bizim böyle olacağımızı bildi. En zorlandığımız nokta burası. İlim maluma tabidir dedik ya, ayna gibidir dedik. Ayna sana senin yansıtır. Ayna senin görüntünle oynamaz. Yepyeni bambaşka bir şey vermez. Senin görüntünü ayna biçimlendirmez. Her baktığımız aynada farklı bir yüzle karşılaşmayız biz. Her baktığımız ayna öz olarak bizim yüzümüzü yansıtır. Ne demektir bu? Ayna sadece yansıtır demektir. Allah'ın bilgisi de ayna gibi yansıtır. Neyi yansıtıyor? Bizim hayatımızı yansıtıyor. Hayatımızda kendi seçimlerimizle yaptığımız, yapacağımız şeyleri Allah'ın bilgisi yansıtıyor. Fark şu. Biz insan olarak iş yapıldıktan sonra onu öğreniriz. Olanlardan hep ders çıkarırız. Olmadan mesela kalkıp da önlem almak tecrübe, hikmet, deneyim işidir. Biraz irfan işidir. Biraz deneyimli, biraz sezgisi güçlü, ileri görüşlü, ruhsal zekası yüksek olan adamlar olmadan bir şeyleri sanki olmuş gibi bilirler. 5 sene, dur sözümü bitireyim. 5 sene, 10 sene sonra, 50 yıl sonra olacak işleri bile bir insan olmasına rağmen sıf o hikmeti, sezgisiyle ne yapar? Adam 100 sene sonra aynen olacağı gibi ya da birtakım bilimsel verilerle, hesaplarla, formüllerle vesaire çıkarımlarla bunu tespit edebiliyor. Şimdi bu insan böyle Allah'ın ilmi, hikmeti, bunun bir sınırı yok. Bir de şöyle bir şey var. ya Bu biraz detay olacak. Felsefi bir detay olmuş olacak ama. i̇bn Sina bilgiyi şöyle tanımlıyor. Mücerredin, mücerretle kurduğu bir temas. Bildiğimiz şey soyuttur. Soyut. Allah kendisi de soyut olduğu için, madde olmadığı için, maddi olmadığı için bileceği şeyle arasında bir mesafe yok. Engel yok. Dolayısıyla araca da ihtiyacı yok. Engel olmadığı için bilgi onun dışında değil ki işte zamanla o mesafeyi aşarak o bilgiye ulaşsın. Biz şu anda dışarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Neden? Maddi varlığız, haliyle mekansalız, mekana mahkumuz. Şu duvarlar, şu mesafe, şu dışarıda olan biten şey hep araya ne yapıyor? Mesafe koyuyor Bu mesafe uzadıkça da bizim oraya dair ihtimallerimiz, tahminlerimiz zayıflıyor. Uzaklaştıkça da ne oluyor? Hiç bilgi sahibi olamaz hale geliyoruz. Neden oluyor peki bu? Çünkü biz cismani bir varlığız, mekana mahkumuz. Dolayısıyla şu mekansal e, şartlar bizim için bilgide duvar oluyor, engel oluşturuyor. Allah bir defa madde değil. Yani orada olan olayı Allah burada değil ki, Oradaki olayı göremesin, bilemesi Bu mekanda böyleyse, zamanda da böyledir. Tamam, mekanda anladık hocam. Ben burada olduğum için duvarın arkasındaki şeyi bilemiyorum. Güzel. Ben 10 sene sonraki şeyi de niye bilemiyorum? Zamanda olduğum için. Yani mekana mahkum olmam nasıl duvarın ardındaki şeyi bilmemi engelliyorsa, zamana mahkum olmam da benim 10 sene sonraki şeyi bilmemi engelliyor. Mümkün Yani mümkün kılmıyor. Gayri mümkün kılıyor. Peki Allah mekana bağlı değil. Zamana bağlı mı? Allah için bir zaman var mı? Yok zaman mekan bunlar birbirinin paranın iki yüzü gibi yani. Mekan varsa zaman var. Uzamla alakalı hareketle alakalı bir şeydir. Allah Azze ve Celle için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle olan olmakta olan ve olacak olan her şey Allah'a yani la teşbih ve la temsil bir an gibidir. Biz Allah nezdinde yaşanmış bir şeyi şu anda yaşıyoruz. İşte o Allah nezdinde an içinde, andan daha düşük, zaman eşiğinin altında olmuş bitmiş bir şeyi, işte Allah onu hikaye ediyor, onu anlatıyor, döküme, dökümünü veriyor meleklere. Melekler de dökümü kişinin alnına yazıyor. O döküm hayatımızda bizim alttan bir doku gibi, Biz onun üzerinden akıyoruz. O zaman içerisinde ne oluyor? Su yüzüne vuruyor. Biz de o dokunun farkına varıyoruz. Allah'ın ilmi bizi zorlamıyor yani. Bilmem izah edebilmem. Şimdi sorunuz varsa buyurun. Hı -hı. Onu da baştan açıkladım ya. İki boyutu var. Efendimiz'de bu çok baskın. Efendimiz böyle kulun böyle kibirlenmesine Allah'tan bağımsız, böyle kendine bir alan açmasına Efendimiz çok hassas bu konuda. Aman ümmeti böyle bir hataya düşer diye ağırlıkla, hassasiyetle hep o tarafa yoğunlaşıyor. Hadisler hep o merkezde geliyor. Ama öbürü de var. Bunları dengeleyeceğiz biz yani. Bunlar gerçeğin iki ayrı yüzüdür. Sadece tek tip tek boyut. Buradan da gitmeyeceğiz, oradan da gitmeyeceğiz. Buradan gidersen cebir olur, oradan gidersen kadercilik olur. Biz cebirle kader arasında mutabasıt, muhtedil, ikisinin ortasında bir orta yol. Bizim şeyimiz bu. Ya bir de tecrübemize bakıyoruz. Bir nasut planı var, bizim kendi tecrübelerimiz. Kimse buraya zorla gelmedi yani. Bir de lahut planı var. Lahut planında öyle, Allah yazdı, bugün oluyor. Nasut planında, ...biz tercih ettik ve oluyor. İşte Hz. Ömer'in hadisine hatırlayın. O tedaviyle, ilaçla ilgili hadisi hatırlayın. Tamam, bunu bu şekilde anlamış olduk. Burada bir tanıdan var. İnsanın fıtraten Allah... ...Allah'a geleceği bilmesini nasıl açıklayabiliriz? Nitekim bazı durumlarda insan... ...bazı kavramları tecrübe etmeden bilemez... ...impiris felsefecilerinin ortaya attığı insan... ...dış dünyada rahmeti tanıdıktan sonra... ...Tancıya Ömer'e sahibidir... Merhaba sahibidir diyebilir. Görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Fıtsatta insan Allah'ı bilir diye bir şey yok. Şimdi bilginin iki türü var. Tarzı var. Bir, bir e, yatkınlık anlamında bir bilgi var. Bilgi denirse buna. Bir de aktüel bilgi var. Yani bir potansiyel bir de aktüel bilgi. İnsan fıtratında bilmenin potansiyeli var. İdrak etmenin, kavramanın potansiyeli var. Allah insanı böyle bir donanımda yaratmış. Daha doğuşta bu donanım var. Ama henüz aktüel bir şey yok. Hepsi şu anda potansiyel. Hiç birisi fiile geçmiş değil. Zamanla bunlar gelişiyor ve fiile geçiyor. Allah vahracekum min butun yummatikum la ta'lamuna şey'a. Nihil suresinde geçer. Allah sizi e, annelerinizin karın karınlarından çıkardığımda siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Ama size Allah bir donanım verdi, değil mi? Ve caalelekumü sem'a işitme, duyma, dinleme yetisi verdi. Ve görme, gözlemleme, müşahede etme yetisi verdi. hissetme. Keza duyduğunuz, gördüğünüz, bu şekilde algıladığınız şeyleri işleyeceğiniz bir tezgah olarak fuat verdi size. Efide Siz bu mekanizmayla, bu tezgahla ne yapıyorsunuz? Eşya ile kurduğunuz münasebet, insanlarla kurduğunuz münasebet, olaylarla kurduğunuz münasebet ve Fuat ile içeriden, Enfüs'i koridordan Allah'la kurduğunuz münasebetle husuli ve huzuri koridorlardan bilgi damıtıyorsunuz. Bu bilgileri damıta damıta damıta oluyor? Zaman içerisinde de artık bilgi aktüel hale geliyor. O tikel bilgiler, Tek tek örneklerle ilgili şu şöyle oldu, bu böyle oldu dediğiniz bilgiler zamanla tümel bilgilere, külli bilgilere dönüşüyor, fikir oluşuyor sizde artık, kanaatler oluşuyor. Yani bugüne kadar bu hep böyle olduğuna göre demek ki burada böyle bir yasa var. Zamanla söylemler oluşuyor ve bu bir zihniyete dönüşüyor. İşte biz çoğu zaman akıl zannediyoruz onu, o bir zihniyet aslında. Bu zihniyetle naslar çatıştığında da hemen ne diyoruz? olamaz ya bu akla aykırı mantığa aykırı diyoruz mantık o değil aslında mantık o daha saf daha çocuk yaştayken e, bizde bulunan fıtratla ilgili bir şey her neyse e, yani o empirist e, felsefeyi söylemi e, doğrulayan bir yanı var bunun doğru tabulara sarıyorlar ya insan dünyaya geldiğinde boş bir levha gibi onu haklı kılacak e, veriler bizde var yok. O tevhidi bir hassasiyete dayanıyor. Başka bir şey yok. Allah'ın merhamet sahibidir diyebilir miyiz? Allah merhamet sahibidir. Ha şimdi konuyu oraya bağlayacağız. Allah'ın sıfatlarına bağlıyorsunuz Allah merhamet sahibidir. Şimdi Allah'ın merhametini ben hissedeceğim ki merhamet sahibi olduğunu anlayayım. Tamam zaten iman da zaman içerisinde insanda gelişiyor. O yüzden çocuğun imanı geçerli değil. 2 yaşındaki çocuk, 3-5 yaşında çocuk ben Allah'a iman ettim, la ilahe illallah Allah falan biz böyle çocukla alıştıralım diye öğretiyoruz bunları ama bunlar iman değil, iman akılla olan bir şeydir. İşte bu bilgiyle bu tecrübe ve deneyim bu hislerle olan bir şeydir. Bunlar üzerine insan karar veriyor da iman alıyor. O yüzden ergenlikte başlıyor mesuliyet. Yok sadece akıl işi değil işte. Sezgi var, sevgi var tevazu ahlak var. Çok kibirli bir adam aklını perdeler. Yani akıl tamam mekanizma olarak akla mutlaka gelmesi lazım. Aklın o tezgahta toplanmadığı bu bir hiçbir şey olmaz insanda. Ama aklı da perdeleyen bazı hislerimiz var. Bazı takıntılarımız var. Öfke mesela aklı ne yapar? Şarap gibi örter, perdeler. Sarhoş nasıl O an vermiş olduğu karar yanlış olabilir, hesap kitap yapmadan vermiş olur, ileride pişman olur. Öfkeyle de insan çoğu zaman ne yapıyor? Pişman oluyor. Akılsız mı? Hadi sarhoş diyelim ki aklını biyolojik olarak o anda şarteli indirdi. Öfkeli adam o da psikolojik olarak onu indirdi. Ama akıl var. Yani imanda ahlaki bazı tavırlarımız, huy ve seciyelerimiz, Ve te ahlaki tercihlerimiz, güçlünün yanında olmak, gemimizi yüzdürmek, arabamızı sürdürmek, bu dünyayı ön plana almak, rahat ve konfor düşkünü olmak mesela. Bunlar bizim akli yeteneklerimizi de ne yapıyor? Bir şekilde bulandırıyor, üstünü gölgeliyor. Hayatta bazı şeyler kesin bellidir, ölüm tarihi gibi o zaman ömrün uzaması ne kadar doğrudur? Eğer Kesin bir hüküm varsa sadaka, kaza, belanın önüne geçer sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu mutlaka bir bayan sormuştur Yanılıyor muyum? Genelde bunları yapanlar sorarlar. Evet. Ya bunu birçok alim diyor ki bu bereket diyor. Ömür normalde uzamaz. Eceli müsemma asla değişmez. Tamam. Eceli müsemma. Şimdi iki ecel var. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ت۪ينِنْ ثُمَّ قَضَى اَجَلًا وَاَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّنْ تُمْتَمْتَرُونَ Allah sizi çamurdan yarattı, sonra bir ecel takdir etti. yani Bir ömür, ortalama insan ömrü, biyolojik ömür, genetik ömür deyin buna siz. 120 sene mesela. her insanda bu böyle. Ama وَاَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ Bir de ne vardır Allah katında? Hususen belirli 60, 30 falanca 5, 2 anne karnından çıktığı gün gibi eceli müsemma vardır. Bu şaşmaz. O sadaka vesaire o bunu değiştirmez. Ayette geçiyor ya her bir nefsin eceli vardır. Eceli geldiğinde asla ertelenmez, öne de alınmaz. Ümmetlerin de eceli vardır, sosyal kanunlar vardır bazı Allah la yuğyiru ma bikum hatta yuğyiru ma bi Toplumlar kendilerini değiştirmedikçe Allah onlar üzerindeki nimetini değiştirmez. Şura istiyoruz, şura istiyoruz. Topluma bakıyorsun. Laikliği istiyoruz diyor. Hal ve tutumlarımız şeytanı istiyoruz diyor. İnancımız, saf duygularımız, zaman zaman coşkularımız ve aramızdaki dervişlerde de şura istiyoruz diyor. Kavim değiştirecek kendini. 40 yılda istesen olmaz. İşte likülli ecelin kitap ve likülli ümmetin ecel. Her bir topluluğun neyi vardır? Bir vadesi, bir kıvamı var. O, o vade geldin mi ne bir an ileri bir an geri. Bu eceller değişmez. Peki ne yapar sadaka? Sıla-i Rahim. Bereket verir ömrüne diyor alimler. Öyle bir bereket olur ki diyor. O, sen kendini bin yıl yaşamış gibi hissedersin. Öyle değil mi gerçekten yani? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bazen zamanın sadece zamanın değil o her şeyin bir bereketi vardır. Bizim her şeyle kurduğumuz o besmeleli ilişki besmeleli ilişkinin manası nedir? Allah'tan izin alarak kurduğumuz ilişki demektir. Allah'a sığınarak kurduğumuz ilişki demektir. Ve bereketli olur. Yani sadece ömrün yahut dostlarla bir araya gelirsin oturursun efendim tadını çıkarırsın ayların yılların hasretini çıkartırsın çok bereketli verimli bir zamandır. Yahut da efendim bereketsiz Allah'a sığınmadan yaşadığın Allah'tan kopuk yaşadığın bir hayat vardır. O hayatta senin için kasvetlidir. Bereketini göremezsin. Paranın böyledir, sağlığın böyledir, dostun, arkadaşın, eşin, kocanın hepsi böyledir. yani Her şeyin bereketi anahtarı Bismillah'tır. Yani Allah'a sığınmaktır. Bereket böyle ruhani bir şeydir. Bu fiziki bir şey değildir. Matematiksel artmayla, eksilmeyle, rakamlarla olan bir şey değil de bizim o şeyden aldığımız hazladır.